Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Medine döneminde inmiştir. 6 ayettir. Naz insanlar demektir. De ki cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım.